Bismillah. Alhamdulillah ve salat ve salam Allah sorulardan sonraki ikinci kısım ve kaydedilen ilk kısma kelime tu mev idun me min ve ade ya idu. ala zamanil ve adi ev mekanihi. Mev kelimesi ve ade ya idudan alınmıştır. Niçin? Vaat yani buluşma, söz zamanına veya ev, mekana yerine delalet için. Bütün söyleyecek olsak mev'idun kelimesi mef'ilun kalıb üzere, fiilin zamanı veya mekanı yeri üzere delalet için ve i idudan alınmıştır. وَتُسَمَّ اسْمَ زَمَانٍ اِذَا كَانَتْ لِلْدَلَالَةِ عَلَى الزَّمَانِ ve zamana delalet için olduğunda ismi zaman diye isimlendirilir. Vesme مَكَانٍ اِذَا كَانَتْ لِلدَلَالَةِ عَلَى الزَّمَانِ Mekana delalet için olduğunda da ismi mekan diye isimlendirilir. İsmi zaman ve mekan ismi mani mesuğani li'delaleti ala zamanil fi'li ev mekanihi. İsmi zaman ve ismi mekan şeklindeki iki isim fiilin zamanına veya mekanına, yerine delalet için sıygalanmış iki isimdir. Ve İsrağani min el-sulasiy il mücerredi ala vezni mef'alin ve mef'ilin. Ve bu ikisi sulasiy mücerret fiilden yani yalın üçlü fiilden mef'alun ve mef ilun vezni üzere sıyagelir. Kısa bir izah getirelim. Herhangi bir fiilin, işin, eylemin yapıldığı yeri ifade için mef'alun veya mef'ulun vezn üzere ismi mekanı getirilir. Şu işi yapma yeri. Aynı şekilde o işin yapma zamanı içinde mefalun veya mefbilun kalıbı üzere ismi zamanı getirilir. Yani o işin yapma zamanı, o işin yapma mekanı için aynı kalıptan gelir. Biz bunu cümlenin içerisinde konumundan yazıyoruz. İsmi zamanı mı, isim mekanı mı? Aynı kalıbı üzere gelir. Ama bazı, şimdi göreceğiz, bazı fiillerde mefalun kalıbı üzere gelir, Bazılarında mef mefilun kalıbı üzere gelir. Hangilerine mef'ulün? Mef Şimdi oraya gireceğiz. Evet. Mesela, ketebe, mektebun, mektep. Ne demek mektep bizim dilimizde? Yani yazma yeri. Mekte, isim mekan işte. Mescidun. Mescid, ne demek mescid? İzledim. Secde edilen yer, secde yeri. Bizim dilimizde var bunlar. Mef'alun veya mef'ulün kalıbı üzere. Fiili, bu mef'alun veya mef'ulün kalıbına soktuk mu, kaidesine göre o işin, fiilin, eylemin zamanı veya mekanı ifade edilir onunla. Ve tiyani ala vezni mef'alin iza. Şu iki durumda mef'alun vezni üzere gelir. İsim zaman ve isim mekan mef'alun vezni üzere. Yani aynen fiilin fethası gelir. Bir, Kaanel fiilun naqısan. Fiil nakıs olduğu zaman mutlaka mef'alun vezni üzere gelir. Nahvu Cera yecriden Yecrî'den Fiilin fiil biz aynı zamanda lefifi makrun da ekleyebiliriz. Lefifi makrun da bu şekilde gelir. Gavâ-i Makven gibi. Kevâ-i Mekven gibi. Bunlar, yani nakıs fiiller ve lefifi makrun fiiller mef'alün vez'in üzerine gelir. Cera yecri Yecrî fiilin örneği kevayek bir mehve'ni de lefifi makruna örnek olarak yazabiliriz yanına. Bu birinci kısımdı. İkinci kısım ise ev kânel mudari'u hal ayni ev medmûmehâ. İkincisi de muzari'i ayneli meftuh yani aynel fiili fethalı veya aynel fiili medmum yani dammeli olduğu zaman da gene mef'alün ve zülzerek. Bakalım nehbu laibe yel abudan mel abun. oyun sahası muzariydeki ayneline bakıyoruz yel abu'daki aynelin hareketsi nedir fetha işte bu ayneli meftuh örneği ketebe yek tubudan da mekte ayneli dambelin örneği de bu muzariy fil aynelerine bakıyoruz muzariy fil ayneli dambel ise veya fethaysa alun ve üzere gelir. Ayneli, tethalı veya dammelilerden sahih fiiller, ezbev fiiller, muda'f fiiller ve mehmus fiillerin hepsi bu şekilde gelir. Sahih, ezbev, muda'f ve mehmus fiillerin hepsinin ayneliğin harekesine bakılır muzaride. Kethalı ve mef mef'alun ve üzere biraz sonra gelecek. Kestralıysa mef'ilun ve üzere gelir. Nâkis'in ayneline bakılmaz. Nâkis fiilin tamamı, lefîf mefrugun tamamı mef'alen vezn üzere. Onun dışındakilerde ise aynelinin harekesine bakalım muzâriide. Feth ve dammeli ise mef vezn üzere. Tamam? Ve cihâni ala vezni mef'ilin iza. Şu iki durumda da mef'ilun vezni üzere gelir. İsmi zaman ve ismi mekan. Nedir onlar bakalım? Bir, كَانَ الْفِيلُ السَّحِيْهُ الْآخِرُ مَكْسُورَ الْاَيْنِ فِي الْمُدَارِ۪ي Nakısın dışındaki tüm fiiller kasteder bu. Ahiri sahih, yani sonu sahih fiilden Muzari'de ayneli kesralı olanlar bu kalutla gelir. Muzari'de ayneli kesralı. Yani yukarıdaki ikinci vardı ya, onun dışındaki kalanlar. Mesela celese Lisudan meclisu Meclis. gibi. Evet. İkincisi ise ev kâne sahih hal âhiri. Âhiri, sonu sahih, misal fiil olursa da gene aynı şekilde ve lefifi mefruk da buna ilave edilebilir. Gene bu mef'ilun kılı bize gelir. Nahu ve gâfe yegifudan. Âhiri sahih yani illet tarif değil ve misal fiil. Yemisali misali vavi veya misali yai değil mi? Vegafe yegifudan mevkifun. Neyine bakılmaz? Harekesine evet, ne bakılmaz. Veda yedaudan. Gördünüz mü orayı? Değil Yukarıdakinde vegafe yegifudan ayneli kesiralıyordu ama burada fethalı. Vegafe yegifudan da ya yedaudan da aynı şekilde mef'ilun gözünü sana götürür. diye. Devam edelim. Veqat yel da veda mef'ilen mef'ilen. Hao't-tennis kemâ fi madrasetun, mahkemetun, mektebetun, menziletun. Muzarif'in başına gelen kat bazen ifade ederdi. Bazen mef'ilun veya mef'alun kalıbına ha tennis tenis hası, müenneslik hası ilhak eder, dahil olur. Mesela derese yedrustan medresun olması gereken madrasetun olur. E, Hakeme yahkumudan mahkemun olması gereken mahkemetun olur. Efendim, nezele yenzilidan menzilun, değil de menziletun olur. Bazen bu durumda böyle bir ha-u ilha olması, dahil olması söz konusudur. Yukarıda bir dipnot vardı. Nerede? Mef'alünün ikinci bahsinde değil mi? O, o dipnotu okuyalım. Ne demişti? Muzari eğer ayneli meftuh veya medmumulursa mef'alün kalıbı zaya gider demişti. Orada bir tip not var. Der ki kat ca'e min yef'alün mef'alün ayni kelimatun ala mef'ilin ayneli medmum dammeli yef'ulu kalıbından bazen mef'ilun vez'ul üzere kelimeler gelir. Fiiller gelir. Normalde mef al'ün üzere gelmesi gerekir ama bazen kayda dışı mefilün olarak gelir. Sizde örnek olarak muhtemelen 3 tane yazdı. 3 tane fiil mi yazıyor? Evet, Toplam 11 tanedir. Şereka yeşrukudan meşrikun olur. Aslen ayneli damveli. Meşrakun diye gelmesi lazım. Ama kayda dışı meşrikun gelir. Yani doğma yeri Garabaya grubudan battı, bu da battı batıyor oradan mefalün kalb üzere gelmesi gerekirken sahih fiil değil mi? Ayneli dammeli fiil ama Migribun diye batma yeri diye gelir, batma zamanı veya batma yeri. Secede yescududan mescidun Ayneli, aynenli değil mi? Normalde Mesjedun diye gelmesi gerek ama kaydalışı mescidun gelir. Bunlar gibi 8 tane daha fiil var. Talea yatlu'dan metliun. Neseka yensukudan mensikun ibadet etme, kulluk etme manalarına gelen kulluk etme yeri, zamanı. Cezere yeçzurudan meczirun yani suyun çekilmesi veya bir başka anlamı boğazlama. Sekene yeskunudan meskenun ve meskinun. İkisi de gelir. Meskenun ve meskinun. Mesken bizim dilimizde var ama meskinle aynı manada. Nebete yen butun, nebatın bitmesi, bitkinin bitmesi manasına men bitun gelir. Men beton değil, men bitun. Cemea yazımından mecm'un gelir gene kaynaışı. Sagata yes kutu'dan meskatun gelmesi gereken meskıtun diye gelir. Farağa yefrukutan farketme ayrılmazdan mef rakun gelmesi gereken mefrikon diye gelir bunlar kayda alıştır. Esaliz üçüncü alıştırma su esma zamani ve mekanı münel faaliyat yedi. Gelen fiillerden zaman ve mekan isimlerini siyaga. Elifin altında beş tane fiil var. Tamamı ya Nâkıs fiil veya lefifi makrûn fiil. Sa'a yesa. Sa gayret etme, çalışma. Mes an. Mes an. Lehâyel hudan. Lehvel hadisleriz ya. Boş söz, oyalanma, şakalaşma. Melhen. Rama, yermi, attı. Mermen. Evet. Râ 20'den ramin atan. Ramin. Mermiyun ise atılan. atılan. Mebniyun gibi atılan. Mermi de ne demekmiş? Atılan şey. Evâye sığındı. Evâye Bu nasıl bir fiil? Nefifi makruun. Nefa yenfi de nehyetti. Yani olumsuz yaptı. B maddesinde fiillerin tamamı sahih fiil. La ibeyil abu, taimeyat amu, yet buhu, qaada yak odu hece a yehceu. İstirahat etme, uyuma. Mehceun, <gülüyor> istirahat etme, uyuma, dinlenme yeri. Bunların hepsi mef alün gelecek fiiller. Doğru mu? C maddesi, kani kunu, ecve fiiller. İsim, zaman, isim, mekanı. Mekan. Gâme yegûmu. Mekâm. Tâfâ yetûfû. Muzâre de aynanın herkesine bakıyoruz. Hı hı. Evet. Zâre-i zûru. mezarun. -zâ. Me Me Dal maddesi. Mudafilen örneği. Merre-i murru. memerun. Muzaride aynanın hareketi nasılsa ona uygun gelecek. Evet. Halle Yehullu Bir yerde oturma veya bir mevzuyu çözme manavana gelir bu. Mahal Mahalle de buradan türener. Karra Yegarru'dan kararlaştırma magar. Hatta Yehutlu'dan mola verme Hatta tatunda bunun ismi mekan ismi zamanı. Yani mola verme yeri, durak, istasyon. Evet, he maddesi Vere ve de misal fillerin örneği. Mevlidum, mev ilin kalıp üzere. Vere ve yeri du, mevridum. Vakıf yakışu, mevakif. Veda yeda o, mevdiyim. maddesi ise mefilun ilin üzere gelecek sahih fiiller Raja yerci o. Sarefe yasrifu, Arada ya'uridu, Celese yecinisu. Tamam. Errabi'yi ye, dördüncü alıştırma. İstahriç min ma'yı'ti, Esma'a zemani vel mekani, Vezkur Vezne kulli Vahidin minha, Velfi'lelleziştukka minhu. Gelen şeylerden, Zaman ve mekan isimlerini, Zaman ve mekan isimlerini, Çıkart ve onlardan her birinin veznini ve kendisinden türediği fiili zikret. Yedi tane cümle var. Bunlardaki isim zaman ve isim mekanları belirleyeceğiz. Sonra bunların veznini söyleyeceğiz. Daha sonra da hangi fiilden türemişse onu söyleyeceğiz. Vezni derken mef'alun veya mef'ilun vez'in üzerinde. <gülüyor> Yugalu huve minni bi mer'en ve mesma'in. Ey bihayetü erahu ve esmahu O O bir deyim. Denilir ki o görme ve işitme yeri ve zamanı olarak bendendir. Ey yani bununla kastedilen onu gördüğüm ve kelamını işittiğim bir yerdedir. Deyimi çözemeseniz de isim zaman isim mekanları onların e, vezinlerini ve kendisinden türedi fiiller istiyorum size ikinci cümle Gale Teala Hud suresi 81. ayette allah Teala buyurur ki inne mevidehumus subhu eleyses subhu bi garib ele ayet dahil edersek iyi bilin ki dikkat çekmeyedettir o da iyi bilin ki muhakkak ki onların mevidleri yani vakitleri vakitleri nedir subhu sabahdır Sabah yakın değil mi? Ve gale lagat kane li sebe'in fi meskenihim ayetun. Cennetani an yeminin ve şimalin. Sebe suresi 15. Andolsun ki Sebe için, Sebe kavmi için hum onların meskenlerinde bir ayet delil ibret vardır. Sağ tarafta ve sol tarafta olmak üzere iki cennet, yani iki bahçe vardır. Cennet bahçe demek. Sağda ve solda iki bahçe var. Meskenlerinde ne varmış? Sağlı sollu bahçeler olan bir yermiş. İşte böyle bir mülke, böyle bir meskene sahip olan Sebe için, Sebe kavmi için onların yerlerinde bir ayet, ibret vardır. Ant ki. Ayetin çok manası olur, genelde ibret, ibret olur. Delil, alamet. Ve gale "Kad alime küllü unâsin meşrebehum. El-Bakara atmış. Muhakkak ki her insan, küllü unasın. her insan meşrebehum. içme yerlerini kad alime, bildi. Musa Aleyhisselam taşa vurunca, Allah Azze ve Celle'nin izniyle, 12 tane kaynak fışkırdı bir taştan. Ve her bir kavimdi. İsrailoğulları 12 kavimdi biliyorsunuz. Her bir kavimde kendi içme yerini bildi de kimse kimsenin yerine karışmadı. Oradaki olaydan alınan bir ayet bu. Ve Gale eleyse fi cehenneme mesven lil kafirin Ankebut 68 Cehennemde kafirler için bir kalma yeri, bir sığınma yeri yok mu? Bela. Bilakis var. Neuzubillah. Mâ lekum min melce'in yevme iz Eşşûrâ 47 O gün sizin için bir sığınak yoktur. O gün sizin için bir melce, sığınak yoktur. Sığınma yeri yoktur. Ve son cümle An Ebi Hureyrete radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kale Ebu Hureyre anh'tan o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti men gâme min meclisihi thumma raca ileyhi fe bihi revahı müslüman her kim meclisinden yani oturma yerinden kalkar da sonra ona rücu eder dönerse o bihi ona daha hak sahibidir. O oturma yerine meclise daha hak sahibidir. Onu Müslüm rivayet etti. Rahimahullah. Anlaşıldı mı? Son kısım. İstahric Ma fi dersi min esmai zemani vel mekani vezkur vezne kulli vahidin minha vel fiyle leziştukka minhua. Derste olan şeylerden isim zamlımını ve isim mekânları çıkart ve onlardan her birinin veznini zikret aynı zamanda kendisinden türediği fiili zikret. Okuma parçasından <gülüyor> çıkarttı.